Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri bir gariplerin kitabı programında daha profesör doktora Ethem hocamızla beraberiz. Bu programda malum olduğu üzere hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, eserlerinden, merakımından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Ben hemen sözü fazla uzatmadan hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam bir önceki programımızda Esad Efendi Hazretleri'nin zikirle alakalı görüşlerinden bahsediyorduk. Ee, yine Esad Efendi Hazretleri, ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Ayet-i kerimesinden e, daha önceki programda da bahsetmiştik. Yine bu zikirle alakalı kanatlarını e, Esad Efendi Hazretleri'nin ayetlerle, hadislerle nasıl temellendiriyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve âlihi ve sahbihi ecma'in. Efendim Esad Erbili Hazretleri Kuddüs'e sürruhu. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok zikredin. Bütün kadınlara, erkeklere bu emrin gerekli olduğunu anlatır ve bu konuda şüphe yoktur der. Evet. Şüphesiz erkek ve kadın Müslümanlar diye başlayıp, Onlarla ilgili on özellik sayarak Allah'ı çok zikir eden kadınlar ve erkekler. Allah'ı çok çok zikir eden erkekler ve kadınlar diye biten ahzab 35 nolu ayet-i kerimesinde bunun açıkça ifade edildiğini ve zakirine ve zakirat diye açıkça ifade edildiğini söyler. Evet. Sırf erkekler zikir edecek değil. Kadınlar var. Zakirat diye kadın da geçiyor. Evet. Ahzab 35'te kadınların da erkekler gibi zikrullah ile memur olması gerektiğini istihirac eder. Yani böyle bir sonuç çıkarır. Bu bakımdan kadınların kapalı olarak geride kendilerine ayrılmış hususi yerlerde cemaatle namaza iştiraklerinin meşru olduğu gibi zikir için de seslerini işittirmeyecek ...şekilde iştirakleri... ...caizdir der. Bir de sabah akşam... ...Rabbınızın... rablerinin rızasını... ...diyerek... ...O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. ...vasbir nefseke muallezîne... ...yaduûne rabbehum... ...belgâ bilgadâti vel aşiyyi... ...yuridûne vejhehû... ...velâ ta'adu aynâke anhum... ...turib ziren tel dunya öyle tutuyor hemen ve ve kan emruhu furta ayet kermesinde evet. burada sabah akşam rablerinin rızasını dileyerek ona yalvaranlarla beraber sen de sabret ayet kermesinde tarikatlarda hatmi hacganın halka ile yapılmasına delil gösterir. Evet. Yani onlarla beraber yap, halka oluştur. Onunla beraber zikret. Yani bu Hatmi Hacegen e, tüm tarikatlarda uygulanıyor hocam yoksa Nakşi tarikatına mı? E, Nakşi ile mahsus bir evet. bölgeye bela gelmesine engel olmak üzere yapılır. Hmm. Mesela Şeyh Şamil Hazretleri 33 sene Ruslarla mücadele etti ve yenildi. İstanbul'a geldi. Ve kendisi gibi Çerkez olan işte o Gümüşhanevi Hazretleri o da Çerkez'di. Ama yaşlıydı. Şeyh Şamil'den daha yaşlıydı. Şeyh Şamil'in hocası pozisyonundaydı. Dergaha gelince Şeyh Şamil e dedi ki Şeyh Şamil dedi, Sen 30. sene Ruslarla 35 sene savaştın. Sonunda mağlup oldun. Bu mağlubiyetinin sebebi nedir biliyor musun? Bilmiyorum efendim dedi. Günlük akşamla yastı namazı arasında çekilen hatmeler var. 10-15 dakikalık. Sen ...günlük çekilmesi gereken... ...hatmi haceganlardan... ...oradaki mücadelelerin sırasında... ...daralmışsın... ...ve üç tane küçük hatmeyi... ...kaçırmışsın... ...kaçırdığın için mağlup oldun diyor... Evet. ...kaçırmasaydın o hatmeler... ...Rus belasına engel... ...bir kalkan teşkil edecektir diyor... ...hatmenin Hat, önemi... bu kadar çok, ...o kadar önemli ya... ...çok önemli hatme... ...manevi dersleri çok yüksek olan insanlar... ...hatmeyi yaparlar... ...o bölgeye bela gelmesine engel olur bu. Efendim, o hatme acı yanda e, nakşi büyüklerinin manevi ruhaniyetleri hepsi hazır olur. Evet. Biz eskiden 76 senesinde e, hatmeler çok sık yapılırdı. Daha sonra bir tedbire binaen falan... Ee, özel kişiler yapmaya başladı Genele pek yaygın değildi Evet Esat Efendi Hazretlerinin zikrettiği hadislerde Zikrin Sadakadan Kılıç kırılınca kadar yapılan Cihattan Farz olmayan oruçtan Ve daha birçok ibadetten daha hayırlı olduğu Zikredilir Evet Neymiş Bir cihattan Sadakadan. iki sadakadan, üç farz olmayan oruçtan ve birçok ibadetten daha faziletli olduğu zikrediliyor. Ayrıca bir başka hadiste zikir için oluşturulan halka cennet bahçesine benzetilmiştir. Göktekiler ve yerdekiler Allah'ı tesbih etmektedirler. O aziz ve hakimdir. Gökteki melekler de halka şeklinde Allah'a tesbih ediyorlar. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ هَاف۪ينَ مِنْ هَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِهَمْدِ Rabbihim. <gülüyor> ayet-i kerimesi halka halinde zikre. Hmm. işaret eden en büyük delil budur. Melekler de halka halinde Allah'a tesbih ederler. Halka var. Ayetle sabittir. Daha başka ayetler de var. Vasb-i Nefs'teki ayet-i kerimesi de bunlardan birisidir. Efendim bu yerdekiler göktekiler Allah'a tesbih etmektedir. O aziz ve hakimdir. Esat Efendimiz bu ayet-i kerime ile alakalı yorumu şöyle yapıyor. Bazı ayeti i kerimede bihu buyurulmuştur. Tesbih ediyor. Tesbih ediyor buyurulmuştur ayette. Evet. Yani üç zamanda ve devamlı olarak her şey Allahü Teala hazretlerini bütün noksanlıktan tenzih ederler ve takdis ederler. Eşya, akıllılar veyahut da akılsızlar olmak üzere ikiye ayrılır. İki türlü eşya var. Akıllı eşya, akılsız eşya. Akıl sahibi olan kalen ve zevil ukul olmayan akılsız olan ise ala rivayetin yalnız hal olarak Allahü Teala Hazretlerinin vahdaniyeti, samedaniyetini bütün noksanlıklardan beraatini ikrar eder ve itiraf eder. Yani akılsız varlıklar hal olarak tesbih eder. Akılsız varlıklar, akıllı varlıklar da dil ile Kal ve e, söz ile Allah'ı tesbih ederler. Evet şu duvar akıl yok hal olarak tesbih ediyor. Ben akıllı bir varlığım. Ben de söz olarak سبحان diye sözle Allah tesbih ediyorum. Evet. Çünkü Hazreti Adem'den, vücuda Adem'den yokluktan meydana gelen bir alemin bir sani ikadim ve Halik'i azim azime vahdaniyet ve samedaniyet gibi Sıfat-ı kemali câmi bir zat vacibü'l tazime... ez her cihet ihtiyacı edille ikatıa ve berahin-i sâti'a ile sabit ve müberhendir ya. <gülüyor> Yaratılan alemin her bir parçası Allahü Teâlâ'yı saygıyla tesbih etmektedir. Efendimin bir mektubunda Esad Efendi eee Risale-i Esadi adlı eserinde ...birkaç defa ele aldığı bir ayet-i kerimeyi zikreder. Ya eyyühellezine amenü zikrullâhe zikran kesîrâ. Ey inananlar! Allah'ı çok çok zikredin. Evet. Fakat burada ayet-i kerimeye farklı açıdan... ...fevkalade güzel bir yolum getirir. Bu ayet-i celilideki mü'min... ...şüphesiz... ...zahiri parçaları ve batini parçaları... ...mürekkep olan... Bir şahsı mü'mindir. Yani bir zahiriyle, batınıyla insan olan birisi, inanan birisi. Yani tam bir kamil bir mü'min. Kamil bir mü'min. Zikretmekle emredilen kişi dahi bu mecmu, bunun toplamıdır. Evet. Yani yalnız lisan veyahut kalp gibi bir parçası değil, bütün vücuduyla zikreder eli aya, kulağı da zikreder binaenaleyh insanı cemi-i cesedinin kezalik batında kalp, ruh, sır kafi, ahva ve nefsinin dahi zikir eylemesi lazım geliyor nakşibendi zikir letaifleri de bunlardır biliyorsunuz evet. İşte bu letaif zikrine ulaşmak ise bir delil-i rahın bir yol kılavuzunun bir mürşidi dilagahın gönlü açık, kamil bir mürşidin zahir ve batınından yardımım ve feyiz almak suretiyle kolay olabileceği için bir derviş bu zikirleri nasıl yapılacağını temin eder, öğrenince murakabelere varana kadar rabıdadan müstahani olamaz, şeyhine rabıdı yaparak zikir çeker. Murakabelere muvaffak olduktan sonra Artık ihtiyaç hissettiği zaman rabıta yapar. İhtiyacı yoksa rabıta yapmaz. Yani murakabeye kadar rabıta murakabeye ge ge kadar gerekiyor ama murakabeden rabıta sonra ya. rabıta yani yok. Evet, yok. O da önemli bir şey. Bunun ise bir de şu, efendim söyleme murakabe zaten sürekli Allah zikirdir. Sürekli Allah'a zikir etme demek. Sürekli Allah'a rabıta demektir. Zikir bir manası da zaten rabıta manasına geliyor aslında. Yani alaka kurmak, ilgi, rabıta ilgi. Evet. Neyi düşünüyorsanız düşündüğünüz şeyle ilgi halindesiniz. Burada da yine Esad Efendi ayeti keremeyi tarikatta bir makam olarak bilinen zikri külle ve bu makamı elde etmek için bir mürşide intisap etmeye ve ona rabıta yapmaya delil ve bürhan olarak yorumlamıştır lezina zikrurun Allah'a kıyamen ve kû'ûlen ve ala cunûbihim ve tefekkürûne fi Diyor ki Allah ayakta zikredilir, otururken zikredilir, yan tarafa yattığımız halde zikredilir. Bu işi yapanlar işte bu ayet-i kerime diyor Esad er Her ne kadar namazın edası ve kudreti olanlar için ayakta Aciz kalanların oturarak ve daha da iktidarı olmayanların da yataklarında uzanıp yatarak namaz kılmalarını delalet etse de bu ayet evet. ve bunun da kabul olacağını gösterse de müjdelese de hiçbir dakikalarını kaybetmeyen Allah dostlarının devamlı zikir ve Allah tefekküründe boğulmalarıyla tefsir edilmiştir. Her halük Allah'ı Allah zikretmek ve zikirde boğulmak yani ayaktayken otururken yanlar üzere yatarken zikrin Neticesi murakabedir zikir fikri doğru derler bu yüzden evet yani. Esat Efendi Hazretleri tarikatlardaki murakabe-i diye bilinen zikir çeşidinin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından farklı bir şey olmadığını belirtir ve bu hususta kalplerinizi murakabeye alıştırınız. Tefekkür alıştırınız. Hadi şerifini hatırlatır. Murakabe yaparken bir kişi huzurda bulunduğunu hisseder. Ona göre murakabe neticesinde kalp evi masiva bataklık ve bulanıklığından kurtulacak ve burası muhabbet evi, marifet kuşunun yuvası olacaktır. Evet böyle bu sonuç itibariyle Esad Efendi bir insanda bir dervişte zikir bilinci oluşmasını hedeflemektedir evet. zikir bilinci insanın hayatının her anını manalı anlamlı bir şekilde yaşayabilmesi için sürekli bağlı olduğu bu varlığı yani Allah'ı hatırda tutması gerekir bu nedenle ona göre zikir, yaratılışın, fıtratın bir gereğidir. Zikir fıtrattır. Evet. Bak, zikir şükürdür dedi, zikir aşktır dedi, zikir rabıdatır dedi, zikir fıtrattır dedi, zikir asla dönüştür dedi. Bak, bir zikirden ne manalar çıkartıyor Esad Erbil Hazretleri. Evet. İlgidir, aşktır, ruhun doyuma ulaşması için zikire ihtiyaç vardır. Bu nedenle arzu edilen şahsiyet, hiçbir şey onu Allah'ın zikrinden alukoyamadığı bir şahsiyettir. Hiçbir şeyi Allah'ı zikirden alukoymaz. Kendine ticaret, alışveriş, Hiç, hiçbir, hiçbir, hiçbir, şey. hiçbir şey. İnsanı en çok meşgul edenler onlardır. Bu şekilde varlıklar arasında duyarlılık kapasitesi en yüksek olan insanın, bu kapasitesini en üst düzeyde, Maksimum düzeyde açığa çıkarma söz konusudur. Bu kapasitedir, fıtrattır. Ama zikir çekerseniz bu kapasite açılır. Zikir etmezseniz bu kapasite ölür. Tarikatlardaki kalp latifeler ve murakabe anında sistemli bir şekilde yapıla gelen zikir, bunun gerçekleşmesi için bir eğitim şeklidir. Demek ki latife, bu kalp ruhsır kafiye akva e, ceset e, işte nefis ceset ondan sonra e, nefi ispat zikri ve murakabeler hep bunlar bunun eğitimi için yani e, mürakabenin yani sürekli zikrin ön hazırlayıcısı ve ön hazırlığıdır ve çok önemlidir bu evet. ve bunda da çok dikkat etmek lazım çünkü Allah'ı zikirden daha önemli bir şey olamaz yani Allah'ı hatırlamak. Yani insanın var önemli. olan kapasitenin ortaya çıkması için... ...bir eğitim şekli. Onu diyor yani mesela. zikir zaten bizde hazır var, yok değil. O nokta-ı zaten zikir halinde. De onu fark edemiyoruz biz. Çünkü o yönümüz, bütün insanlarda o yönümüz... ...ölümdür, ahirettir, kaderdir, kuantumdur. Ora mümindir. Onun için daha bedenimizden, ruhumuz ayrılmadan... Öbür dünyayı görmeye başlayacak inanacağız. Ama o inanmanın faydası yok. Ruhumuzun inanan bölümü potansiyeli ölürken ortaya çıkıyor. Ölmeden önce ölürsek, ölmeden önce o potansiyel ortaya çıkıyor, iman ikamel oluyor. Her ölen iman ederek ölür. Ama son nefeste iman faydası yok. Niye? İzabele gatel hulqum ve entum hineyzen tenzurun. Fe keşefna ayet ait kerimeler ve benzeri ayet-i ölüm sırasında öbür dünyayı gördüğümüzü anlatıyor. Yani görmek demek inanmak demek. Ölürken görüyoruz. Ama o vakitte e, haleti yeis halinde iman mahbul değildir. Şimdi göz açılıyor görüyorsun. İman görmediğinizdir. Gördükten sonra herkes inanır. Firavun da iman etti. Firavun da ölürken e in amentu enne la ilahe illa allazi amenet bihi benu israil diye öldü. Son nefeste bunu dedi. Kur'an'da ayet bu işte. Firavun imanlı mı öldü? İmansız öldü. Son nefeste iman etmedi. Olay budur. Amen tu enne la ilaha illa allazi amenet bihi benu israil. Evet. Bu menakıpta da anlatılan bu murakabe zikrinin nasıl yapılacağı ile alakalı bir e, bölüm var. E, ondan bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Aüz bilahe şeytanir reşim bismillahi elhamdülillahi rabbil lalamin ve salat ve salamü alla Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ażmain. Efendim murakabe zikri gerçekten çok önemli. Çok önemli. Ee, yani murakabe bütün zikirlerin sonu. Evet, evet. Bütün zikirlerin sonu. Yani en son zira, e, zikirle fikre varıyoruz. Zikir fikri doğurur. Az önce de ifade etmiştik. Evet. Esad-ı Hazretleri diyor ki Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ve şerefli kalbine ondan da ...şeyhimizin kalbine varıncaya kadar... ...mütesel silen... ...zincirleme olarak... ...manevi mirahçıların... ...şerefli kalplerine ihsan ettiği... ...kalp zikrini... ...Efendimizin kalbinden... ...şeyhimin kalbinden... ...benim kalbime... ...akıt... ...ihsan buyur diyerek... ...Allah'a ricada bulunur. Evet. Ve sol memenin altında olan... Ve gerçek kalbin yani manevi kalbin meskenini yani evi bulunan Huni şeklindeki kalbine arş-ı ilahi olan mürşidinin kalbinden semedani feyizlerin inmesini bekleyerek yalvarır. Yani şeyhinin kalbinden kendi kalbine semedani feyizler insin diye beklemeye başlar. Evet. gözetleme, mürakebe Murakabe. gözetleme yapıyor, bekliyor ve istediği kadar bu yalvarmaya Ya Rabbi onun kalbinden benim kalbime akıt, nasıl peygamberimizin kalbinden e, Hz. Ebu kalbine tasvip ettiğin gibi, döktüğün gibi döktürdüğün gibi benim de kalbime dökülsün Bundan evet. sonra içten yavaş yavaş ağır ağır zikre başlar bu zikirde dilin, boğazın hiçbir katkısı yoktur. Yani dil, Boğazdan söz gelmiş, ses, söz gelmez. Dil hareket ses etmiyoruz. Gelmez, dil de hareket etmez. Dil damağa yapışır. Damağa yapışıldığı yerin tam üstünde epifiz bezi var. Epifiz bezi dilin değmesiyle etkilenir, tetiklenir. Epifiz bezi beyinde Allah aşkı üretir. Tabi o konuyu bir yeri gelse de anlasam inşallah. Mistik hormonlar üreten ve gecenin karanlığında çalışan ve kanseri önleyen ve vücudun zarar görme organları tamir eden bir hormon. Epifiz. Diş macunuyla dişlerimizi fırçaladığımız için o epifiz bezi çalışmaz hale gelmiş biz bu devirde. Onun için misvak kullanın. Asla o diş macunlarını kullanmayın. İçerisindeki flüorit maddesi onu kireçliyor kireçleyince çalışmıyor insanlar rasyonalist oluyor kalpçi olmuyor akılcı oluyor diş macunları onun için bildiğimiz peygamberimin kullandığı e, arak ağacını kullanarak onun kökünü kullanarak dişinizi misvaklayın evet. ya, dilimizi yapıştırdığımız zaman yapıştırmanın ifade ettiği mana daha biz yeni anlıyoruz bunu dil dama yapışır çekilir zikir ama manası bu Zikereden kimse mütefekkirdir, düşünmektedir. Sanki sol memenin altındaki kalp bir insan gibi Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir demekte sanki. zikreden kişi de, benim kalbim Allah birdir diyor. Sanki onu dinliyor. İçindeki kalbi ne evet. kendisi dinlemeye başlar, hem de elinde tesbih kalbinin zikirini sayar. Bu tefekkür, bu istiyarak ile birkaç yüz defa veya birkaç bin defa ismi celali Allah Allah ismini zikreder. Evet. Allah'ın izniyle o gönül zikrullahın kalbine yerleşip nakş olunduğunu idrak eder. İşte nakşi tarikatı bu nakıştan adını alıyor. Allah'ın adını kalbe nakş etmek tarikatı. Nakış nakış bent bağlamak. Neyi? Allah'ı kalbe bağlamak. Allah'ı kalbe bağlamazsan... ...modayı bağlarsın. Fenerbahçe'yi bağlarsın. Altını, gümüşü, dolara bağlarsın. Dünyevi zevkleri bağlarsın. Nakş ben Allah'ın adını nakş etmek... ...kalbin üzerine... ...adeta... ...yapıştırmak, çizmek, nakş etmek... ...yani... ...hani tatu var böyle derin üzerine şey yapılıyor, resimler falan yapılıyor. Dövme. Dövme. yapılıyor. Sanki Allah dövmesini manevi olarak kalbimize koyduk, o yapılan dövmeler siliniyor mu vücuda? Silinmiyor. Evet. İşte o kalbe yapılan nakış da tato gibi silinmiyor. Manevi tato. Ama Allah yazıyor. Nakşilik, nakşı Allah'tır kalbe. Zikrullah, nakşı Allah'tır gönle. Bismillah. Ya Allah. Evet hocam, bu Esat Efendi Hazretlerinin oğlu Mehmet Ali Efendi'nin hayatından da daha önceki programlarımızda bahsetmiştik. Bu Mehmet Ali Efendi aynı zamanda bu kelam alanında da e, uzmanlık sahası kelam olduğunu biliyoruz. Evet. Bir, Mehmet Ali Efendi'nin bir insan tanımı var hocam. Evet. Ee, i̇nsan ta nasıl tanımlamış Bundan bahsedebilir misiniz? Evet efendim. Bu Mehmet Ali Efendi Hazretleri İnşallah bunun daha önceki programlarda söylediğim gibi yani hayatını bir yayınlansın istiyorum İnşallah çünkü hayatı hakkında fazla bir bilgi yok İşte şehit olarak ölmüştür yani hayatını vermiştir Allah yolunda mübarek yani bununla ilgili Mehmet Ali Efendimizle ilgili bir maalesef bir delil toplu bir şey yok çok az bilgiler var bir miktar bir şeyler çıkarabileceğime inanıyorum. İnşallah. İnşallah doktora tezini de çıkartmak istiyorum ben. Darülfu'nun ilahiyat fakültesinde yaptığı. Evet. Diyor ki Mehmet Ali Efendi geniş omuzluydu, siyah sakallıydı. Şöyle tarif etti. Her şeyden önce insanın kainatta diğer mahlukat arasındaki yeri hakkında net bir bilgiye sahip olmamız gerekir. İnsan kainattaki yeri nedir? İnsan kainattaki yeri nedir? E, Kur'an tefsirinde Allah'ın insanı yarattıktan sonra bütün meleklerine varlıkların en şereflisi olarak ona secde etmeleri gerektiğini söylüyor. Ey ve izgulna lil melâiketis cüdû li âdeme Fesecdu illa iblis. Ve stekbera ve eba ve stekbera ve minel kafirin. Bütün meleklere, iblise, cinlere, herkese secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde etti. Evet. Yani şerifi bu. Hepsi itaat etti yani. Sadece iblis itaat etmedi. Yani meleklerin itaat etmesi senin emrindeyim anlamına geliyor. ...bizim secde etmemiz... ...ey Allah'ım senin emrindeyim... ...senin kölenim... ...anlamına geliyor... ...aynen secde kölelik manasına... Evet. ...onun için köleliğimizi daha çok ispat etmek için... ...secde uzun olması lazım... ...Allah secdeyi uzun yapanlar çok seviyormuş... ...secdeyi uzun yapanların... ...alnı yüzü çok aydınlık oluyormuş... ...secdeyi uzatanların... ...son nefeste imanla ölme şansı artıyormuş... Evet. secdeyi uzun tutun... ...kısa tutmayın lütfen... Peygamberimiz Ka'b radiyallahu anh öyle söylüyor. Cennete benimle olmak istiyorsan secdeleri uzun tut diyor. Evet. İblis hariç bütün melekler Allah'ın emrine uydu. Böylece Allah isyan eden iblisi huzurundan kovdu. O da insanı yani Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı yasak ağacın yani bilgi ağacının meyvesinden yedirerek yoldan çıkardı. Yani kendilerine kendilerinin ne olduğunu öğretti. Men nefse nefsehü öğretti şeytan. Ve bu surette huzurdan, cennetten kovulmalarına sebep olarak insandan intikamını almış oldu. Yani ya bu yasak ağaçla alakalı tabii farklı mi, rivayetler var. Yani bu burada bilgi ağacı diye. Doğruçluğu bana göre bilgi ağacı. bilgi ağacı. Bilgiyi verdikten sonra o bilgiyi kullanmışlar yani yemişler. Evet. Bilgiyi kullanmak o ağacın meyvesini yemek. Ama o ağaç neye yarıyor? Allah yaklaşmayın demişti. Ve la taqrabu hadihiş şecarete fetekûna minız O ağacın ne olduğunu bilgisini verdi. bilgi ağacı. Neyi öğrendi? 14 yaşında biz ne öğreniyoruz? 15 yaşında. Şimdi i̇şte evet. onu öğretti. 14-15 yaşında şeriat farzı diye biliyorsunuz. Evet. Ya. O bilgiyi öğrendikten sonra uygulamaya geçirdiler. Evet. İnsan Allah'ın kendisine Celle Celaluhu çizmiş olduğu Yoldan ayırıldı Çünkü yasak ağaçtan meyve yedi İsmail Akıbursa'yı tefsirinde de Habil ilk çocukları Ve Hazreti Hava Annemiz Ona cennette hamile kaldı diyor İsmail Akıbursa'yı tefsirinde böyle yazıyor Evet İblisin bu işte yardımcıları Karanlık unsur olan Dumanlı ateşten yaratılan cinlerle Şeytanın hizmetkarlığını yapan ifritlerdi. Melekler ise... ...cinlerin aksine... ...aydınlık unsur olan... ...saf nurdan yaratılmıştır. Saf nur. Evet. Allah Celle Celaluhu... ...insanı topraktan kendi suretinde yarattı. Yani... ...kendisine halife olacak... ...vasıfta yarattı. Ve... ...kendi ruhundan üfürerek... ...ona kendi ilahi özelliklerini verdi. İnsan bütün hayatı boyunca bu ilahi hakikatin farkında olursa... ...iblisin ve şeytanların aldatmalarına karşı koyabilir... ...ve bu şekilde her zaman daha yüksek makamlara yükselir. Neticede insan böylece ruhunda... ...Allah Celle Celaluhu tarafından verilmiş bu aydınlık ve ilahi yön vasıtasıyla... ...Allah'ın yeryüzündeki halifesi olabilir. Ya evet. Bu aydınlık... ...melek aydınlığı bizde olmasaydı... ...o şeytanın karanlığını fark edemezdik. Bizim içimizi aydınlatan... ...o melekuti güçtür. İşte bu görünen maddi dünyanın ötesinde... ...Allah'ın Celle Celaluhu huzuruna... ...vasıtasız olarak bu nurla yükselebiliriz. İlahi nurla. İlahi nur. Ya melekler de o ilahi nurla yaratıldı. Allah Celle Celaluhu insana canlı, diriltici sözü, yani kelamını, Kur'an hediye etti. Bu Kur'an ile insan, bütün meleklerin ulaşabileceklerinden daha yüksek mertebelere çıkabilir. Çünkü melekler sadece Allah'a itaat ve hizmet için yaratılmışlardır. Evet. Hristiyanlar diyor Mehmet Ali Efendimiz Hz. İsa'ya Allah'ın sözü Kelimetullah el Meryem diyor ya Allah'ın sözü ya da Logos derken hata ediyorlar Hz. İsa aleyhisselam Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kabul edip geleceğini bildirdiği büyük peygamberdir bu konuşmadan sonra Mehmet Ali Efendi Hayvanların ahiretteki durumu hakkında şu açıklamayı yaptı. Tabi hayvanların da kendi aralarında böyle haklaşma, helalleşme bu şekilde bir takım durumları söz konusu. Evet. Şu boynuzlu keçi boynuzsuz keçiden hakkını alacaktır falan. Böyle hadisler var biliyorsunuz. İnsanların da hayvanlarla ilgili haklaşmaları var. Her halükarda onların ruhları da aynı şekilde hesap gününe kadar korunacak. Evet. Hayvanların ruhları hesap gününe kadar muhafaza edilecek. Hesap gününde o hayvanlar dünyadayken kendilerine kötü muamelede bulunan insanlar hakkında şahitlik yapmak üzere öne çıkarılacaklar. Ve sonunda kötü muamele yapan insanlar hak ettikleri cezayı bulacaklardır. İşte bu hesaplaşmadan sonra bütün hayvanlar Allah Celle Celaluhu tarafından yok edilecektir. İmam Rabbani vesaire bizim Ehl-i Sünnet ve Cemaat genellikle bu görüşü delirler. Bunu Karlvet'e anlattı diyor. Ali Efendi gönlü nurlu, yüzü nurlu, daima dili hakkı zikreder, kalbi huzurlu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam bu Esat Efendi Hazretleri'nin evet, bu cezbe ve istikamet bu Esat Efendi Hazretleri'nin bu zikir yaparken cezbe ve istikamet yani cezbe mi tercih etmek gerekiyor? istikametle alakalı görüşleri nelerdir? Bununla alakalı kısa bir bilgi verebilir misiniz hocam? Tabi. Esad Derebili Hazretleri cezbeyi anlatırken diyor ki cezbe bir hakikattir diyor cezbe bir hakikattir gerçekliği vardır yani gerçek ve hakiki cezbe manevi eğitim seyrisülük bittikten sonraki cezbedir cezbenin verdiği sarhoşluk halinde istikamet üzere olup kararlı düzgün davrananlar kazanır yani cezbe bir sarhoşluk hali verir insanlar yanlış işler yapabilir Kendine dikkat edip şeriata aykırı dayan, davranmazsa kaybeder. Şeriata uygun dayanırsa kazanır. Çünkü cizbi hali insanda bir ümit hali oluşturur. O ümit halinden dolayı, bast halinden dolayı insanda farkına varmadan böyle günah işleyiver. Bast hali tehlikelidir bu yüzden. Abdülkadir Geylani korku esasını diyorlar. Aksi halde cezbeden istifade etmesi mümkün değildir. Ya yani bu cezbe halinde kişinin aklı mı devreden çıkıyor hocam yani? Cezbe halinde akıl sarhoş oluyor. Sarhoş. Devreden kısmen devreden kısmen devreden çıkıyor. Yani iyi kötüyü sarhoşken ayırt edemediğimiz gibi insan bir nevi çocukluğa, saflığa dönveriyor. Yani öbür tarafa sıçrama olayı oluyor. Ya Evet hocam. Yine bu zikirle alakalı yani bu cezbeyle alakalı görüşünü söyledikten sonra Esat Efendi'nin bu zikrin tesiri insan üzerinde ne olabilir? Esat Efendi Hazretleri bununla evet. alakalı ne söylüyor? Tabii kalbimiz. Kısaca. Kalp böyle kararır ve katılaşır. Kasvet diyoruz biz buna. Hatta taştan da ev eşet de yani taştan daha böyle yani sert bir kalp. Öyle kalpler var. Taştan daha sert. Ev evet. eşed de minel hicara. Taştan daha şiddetli kasvet. Ev eşed de kasveten minel Böyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı yani, Kerim'de. kalp, taşlar Allah korkusundan içinden pınarlar fışkırıyor ama... Öyle kalpler de var. Öyle, öyle, öyle taşlar öyle, da var. Evet. Ee, taştan da sert kalpler taştan, de var. Taştan evet. Yani. Taştan daha sert olabiliyor yani kalpler. Taş ve kalp meta şeyi metaforu bizim tasavvuta çok sık işlenmiş bir metafor. Evet. Kalp açısında yumuşaklığı ifade eden bir kelime. Taşta sertliği ifade eden. Ama bunlar hep relatif. Bazen taş kalp, kalp taş olabiliyor. Hz. Musa'nın asasını uğrabilirseniz o kalpten su çıkabiliyor. Hep, Ama abi. o asayı Musa nerede? Bütün problem orada. Evet. Kalp kasvetini gidermekte ...cehri zikir çok büyük faydası var... ...açıktan zikir çekmenin... ...yani dil ile açıktan... ...aleni yapılan zikir... ...Allah Allah diye açıktan yapılan zikir... ...gizli yani... ...kalbi zikire göre daha etkilidir... Evet. ...der Esad Erbil Hazretleri... ...etkisi çok fazla... ...ama kalıcı olmuyor tabii açık zikir... ...gizli zikir kalıcı oluyor... ...Esa Derbil Hazretlerine göre... ...olgunlaşmış... Manen ilerlemiş olanlara, maneviyatta ilerleyenlere zikri hafif verilir. Başlangıçta acemi olanlara açık zikir verilir. Erbili Hazretlerimiz Kuddise Suruh buyurur ki, Allah Celle Celaluhu'yu sevmek, Allah Celle Celaluhu'yu düşünmeyi, zikretmeyi sevmek demektir. Allah'ı sevmek, Allah'ı düşünmek demektir. Allah sevmek Allah hatırlamak demektir Yani zikir sevgidir Aynı zamanda değil mi? Ve düşünmek demektir Yani seven sevdiğini düşünür Ve sevdiğini konuşur Ve sevdiğiyle de konuşur Diyor Evet Yine hocam bu Esat Efendi Hazretleri Huzuruna daima Hüsam Efendi Hazretlerinin Gusül atbesti olarak Çıkmasıyla alakalı bir hatıradan bahsediliyor. Bundan da kısaca bahsedebilir misiniz? Efendim Esa Derbi Hazretleri'nin huzuruna Sami Efendimiz hep gusül abdestiyle çıkardı. Yani Konya'lı Mustafa Duana'yı amca, Allah rahmet eylesin, büyük bir insandı. Evliyaullah'tan. Rize'den de. Kelami dergahından Sami Efendi kudzesi ruh her türlü hizmeti yapardı. Sami Efendi uyku bilmezdi. Yorulmak bilmezdi. Misafirhaneye gelen misafirler için yapılan yatakların çoğu onun elinden geçerdi. Evet. Ziyaretçilere o bakardı. Ziyaretçilere ikramı o yapardı. Tekkenin her işini Sami Efendi yapardı. Ya ...büyük bir zat olarak ortaya çıkmış ama... ...bak hizmeti görüyorsunuz... ...uyku yok, yorulmak yok. İşte sohbet yaptı ...iki adım bir kere adam gönderemiyorsun... ...görüyorsun. Evet. Kırın mırın ediyor. Çoluk çocuk ne yapacak diyor. Gözünü karartıp gideceksin. Bitti. Can baş... ...fedast derrahı to... ...can baş senin yoluna fedadır. Canı baş... ...fedast derrahı to... Yani fedake ebi ve ümmi ya Resulallah Evet Babam feda annem feda Bunu hep yanlış dersim ediyorlar biliyorsunuz Niye biliyor musunuz Fedake ebi canım feda Ve ümmi anam feda Malım feda Türk bunun bu aslında Can ve mal mı Tabi tabi o bir hmm. e, Arap şeyinde Metaforunda kullanılan bir şey Biz hakikaten çok sevdiğim anam Senin yoluna feda olsun Çok sevdiğim babam senin yoluna feda olsun Hayır Fedake, Ebi babam canım feda olsun hmm. Ve Ümmi anam Feda olsun Pardon malım feda olsun Mal. Anam babam canım malım Tam tercümesi bunun bu Hala uzun yıllardan beri Tercümelerde bu hatayı Yapmaya devam ediyorlar Metaforik bir anlam var. Kimse annesinin boğasını öldürmesin. Evet. Ve ayet-i kerimde enfüstühüm diyor ya. Bi ennelahümün cennet diyor ya. İşte o olmuş oluyor. Gerçek manası bu. Efendim, Sami Efendi Hazretleri Esad Efendimiz'e gelen mektupları Pir Efendimiz'in Esad Erbih Hazretlerin emriyle açar okurdu. Evet. Ve cevap olarak Esad Erbih Hazretleri konuşur cevabı ...Sami Efendi... ...verilen cevabı yazardı. Çok güzel inci dizisi gibi yazısı vardı... ...Sami Efendi'nin. Evet hocam. Sami Efendi azizlere gece hiz Bizler dergahta... ...yatar uyurduk ama... ...o üstü kıbleye karşı oturur... ...üzerine beyaz bir örtü örter... ...örtünün altında... ...murakabeye varır... ...huzurla meşgul olurdu. Evet hocam. O beyaz örtü nakşilikte var aslında. Bu... Mardin medyatta Estel denilen bir bölüm var. Orada eski bir cami vardı. Namaz kılmıştık. 1987 senesinde ikinci kılan başına beyaz bir örtü örtüyor. Beyaz başlıyor ikinden sonraki dersini çekmeye. Kadiri. Ama başına beyaz bir örtü örtüyor. Onun altında zikir çekiyor. Topluluk içindeyseniz o şekilde zikir çekmek gerekiyor. Bu bir adap. Sami Fenerzleri de ...başına bir örtü örterdi... ...onun içinde... ...yüzüstü oturur... ...huzurla meşgul olur... ...uyumaz yatmazdı... ...Sami Efendi Hazretleri her sabah gusül abdesti alır... ...Esaat Efendimiz'in huzuruna... ...gusül abdestiyle çıkardı... ...evet... ...dervişlik direk gibi... ...istikamet işi... ...Sami Efendi'nin yaptığı... ...hizmet gibi... ...Sami Efendi Hazretleri... ...boşuna Sami Efendi Hazretleri olmadı efendim... Bunlar hep uzun uzun neler neler neler. Efendim burada da e, izin verirseniz bir Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü anlatan bu kainata olan yöneticisi, kainatı idaresi çok her şey Allah'tan gelir. Hep Allah'a gideceğiz bu duyguyu çok güzel yansıtan Mevlana'ya ait olduğu söylenilen, ben bulamadım ama Mevlana'ya ait olduğu söyleniliyor. Ee, evet. Geçen okumuştum. Hoşuma gittiği için. izin hocam. verseniz yine okumak üzere ee, böyle bir arzum var. Buyurun hocam lütfen. Me Teşekkür ediyorum. Me memnun oluruz ya. Dil ne bilir şeker şerbeti. Aldığın lezzeti yoksa sen baldan mı sandın? Ne arı, ne de ağaç verir nimeti. Elma inarı yoksa sen daldan mı sandın? Her şey Allah'tan. Yoksa sen başkasından mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi. Bir hazine ki görünmez gibi O güzeldir cemal onun tecellisi. Güzeli yoksa sen... Yeşilden aldan mı sandın Her şey Allah'tan Yoksa sen ağıyardan mı sandın İnat ettin Çok istedin Ne kadar istesen inadın olmaz Kaderden takdirden öte Muradın olmaz Allah uçurursa Senin kanadın olmaz Uçmayı yoksa sen Kuştan kartaldan mı sandın her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar, Onun emriyle yerdedir kalabalıklar, Allah dilerse kavağa çıkar balıklar, Şu düzeni, şu hayatı yoksa sen faldan mı sandın? Her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın?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 Allah dilerse açlar tok olur, Tokluğu paradan puldan mı sandın? İbrahim duada, Nemrut'un ateşinde, Ateşler gülzar olur, Türlü esrar işinde, Oğul İsmail razı, Kurbandır babasının peşinde, Kesmeyen bıçağı, Yoksa sen İsmail'den mi sandın? Her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın? Firavunun kucağında Musalar doğar, Açılır kızıl deniz, Firavunu boğar, Ortadan kalkınca sebepler, gökten buldırcın yağar, Yoksa sen zaferi, ebabil kuşundan mı sandın? Her şey Allah'tan, yoksa sen başkasından mı sandın?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 Sütünü içtin de koyunda kaldın, bir ömür yaşadın oyunda kaldın. Dünyayı yoksa sen evlattan maldan mı sandın? Her şey Allah'tan, yoksa sen ayardan mı sandın? Allah'ın sanatı varlığın nakışında, Allah'ın şefkati ananın bakışında, O'nun rahmeti suyun akışında... Yoksa sen pınardan gölden mi sandın Her şey Allah'tan yoksa Yoksa sen başkasından mı sandın Ellerin titrer Fer kesilir gözlerinde Kapılırsın pek amansız bir derde Hastalık musibet ancak bir perde Ey kul eceli yoksa sen Ezrail'den mi sandın her şey Allah'tan Yoksa Yoksa sen Başkasından mı sandın Amele bakarsın Ateşi tartar Rahmete bakarsın Ümidin artar Kurtar beni Allah'ım kurtar Ey gönül Yoksa sen kurtuluşu Amelden mi sandın Her şey Allah'tan Yoksa sen Başkasından mı sandın Başkasından mı sandın? Başkasından mı? Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın efendim.